Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah nefislerimize bir an olsun bırakmasın. Razı olduğu amelleri işlemeyi cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah kimi yüzlerin ağırıp, kimi yüzlerin kararacağı bir günde yüzleri ak olanlardan eylesin. Allah'ım, kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutma. Ya Rabbi, şu an ihtiyacı olan Müslümanların ihtiyacını gider. Kafirleri kahret Ya Rabbi. Kardeşlerim, önemli bir mesele olan bir ayeti işleyeceğim size. Zuhruf suresinin 58. ayetinin üzerinde durmak istiyorum. Birkaç kere yapmak istedim ama bir türlü nasip olmamıştı. İnşallah bugün onu işlemeyi düşünüyorum. Allah Azze ve Celle kitabında onların size gelip senin ilahın mı yoksa bizim ilahımız mı hayırlı derlerdir. Zaten onlar cedelci bir kavimdir. Onlar cedelden başka bir şey düşünmezler diyor. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah'ın kitabında emir, nehi, dua insanlık tarihi her şey ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Ve kıyamete kadar gelecek her mesele bizim için nedir? Burada mevcuttur. Dinimizde hiçbir şey ahkamda, doğada ibadette eksik olan nedir? Yoktur. Ve o resul, Ali sallallahu aleyhi ve ki yalan söylemesi mümkün olmayan o resul bize bu kitabı ne yapmıştır? Açıklamıştır. İşte bu ayetin tefsirinde Allah resulunun ﷺ şöyle diyor: Bir peygamber geldikten sonra hiçbir insan ayrılığa ne yapmaz? Düşmez. Sadece tartışma, cedel, münakaşa hariş diyor. Ve arkasından bu ayeti tekrar okuyor. Onların size gelip de benim ilahım mı hayırlı, sizin kimi? Onlar zaten cederci bir kavimdirdir. Gelin bunu bugünkü yaşantımıza şöyle bir sunalım. Bugün insanlar tartışmak için ki şahsi demiyorum, dini bazda ele alıyorum. Dini bazda tartışmak için hepsi patlamaya hazır nedir? Bir bomba gibi. Namaz kılarsın namazına karışırlar sen karışmadığın için. Oruç tutarsın orucuna karışırlar sen onlara orucun nasıl olduğunu anlatmadığın için. Hacca gidersin hac ibadetine karışırlar sen onlara doğru hacı anlatmadığın için. Bir yerde dini anlatırsın burası cami değil derler. Ama kendileri futboldan, havuzdan, yani filmden, her şeyden ne yaparlar? Bahsederler. Sen onları uyarmadığın için. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Resulü vasıtasıyla Peygamber geldikten sonra inananlar asla ne yapmazmış? Ayrılmazmış. Demek ki ayrılık Peygamberin sözünden çıktıktan sonra ne zaman başlıyormuş? Ne dedi? Bir hadis söylenince öbürüne dedi hemen bir itirazda. Aklı devreye soktuğun an tartışmalar ne yapıyor? Başlıyor. Mesela ilk çıkan ayrılıklara bakıyorsunuz. Allah azze ve celle Müslümanlığın, Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmasın. Allah azze ve celle. Rabbani alimler, Rabbani liderler bizlere nasip etsin. Düşünün İslam toplumunda o kadar çok fırkalar, o kadar çok ayrılmalar olmuştur ki bunlar hep bazı insanların öldürülmesiyle başlamıştır. Osman radıyallahu anh'ın şehadeti, Ali'nin şehadeti ve hatta Ali'yi öldürenin öldürdükten sonra neye kapılıyor? Secdeye yani. kapanıyor. Allah'a hamd olsun. <gülüyor> Peygamberin ve Vesselam'ın evinde büyüyen kızını verdiği bir insana öldürmekten dolayı secdeye kapanan hem de kendini mümin gören ahmaklar olmuştur. Bunların hepsi Allah'ın vahyini bırakıp kendi nefsinin peşine düşmelerinden kaynaklanmıştır. Kardeşlerim fıtri olarak bizde nefsi temize çıkarma, tartışma, cedel yapma, büyüklenme, onurlanma insan içinde küçük düşmeme hep ben ön plana çıkma gibi birçok bastırılamayan duygular var mıdır? Var. Ama diyor ki dinimiz, peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa ne yapmaz? Düşmez. Demek ki peygambere muhalefetten sonra müşkülat başlıyor. Bakın ayetten değil. Bunu anladınız mı? Çünkü kitap ehline bakın İncil hala bozulmayan sayfaları var. Tevrat bozulmayan sayfaları var ama bunlara biz müşrik diyoruz. İman ehli ne diyor? Demiyoruz. Peki bunlar nasıl bozuldu? Peygamberlerini devre dışı bıraktıkları için bu halde. Yani Telefonu buldun mu? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Allah'ın vahiyini, Allah'ın vahiyini kendi akıl süzgeçlerinden ne yaptılar? Geçirdiler. Ben böyle anlıyorum. Bu da benim görüşümdür. Bu da şöyledir gibi sözlerle ne yaptılar? Allah'ın dinini parçapalık parça çektiler. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, bilir misiniz Abdullah İbn Mübarek? He? Tarihin alimidir bir tane çıktı. Allah razı olsun. Ama öbürleri bazıları sessiz kalıyor da Aslında hepiniz biliyorsunuz. Falan falan diyor size. Hadis rivayet ederse al. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür derse onu da alır. Şurası. Tuvaletin dilini at. Ne kadar güzel söz değil mi? Demek ki dinden gelen Allah'tan, Resul'dan geleni söylüyorsa da alın diyor. Ben böyle düşünüyorum Allah'ın dininde. Bu da benim görüşümdür diyorsa o demek ki insanı muhakkak pis bir yola götürüyor. Hiçbir zaman hayır ne yapmıyor? Getirmiyor. İmam Malik ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Kendisi kim? Biliyor musunuz? Hı? Bizim kapının önünde bir tulumba vardı. Vatan Böyle bastıkça su çıkardı böyle. Böyle diyordu. Böyle. Geçen günü ben torundan bir şey istedim. Benim oğlanın öbür salonda oturuyormuş Yusuf. Oğlum şunu getir diyor. Üç kere söyledim. Dördüncüde baktım geldim salona. Yusuf böyle diyor. Bilgisayarda oynadığı için. Hani çantama koymuş oraya getirmiş. Böyle diyor ama ben bilmiyorum. Böyle diyor, yapmış çocuk görevini yapmış. Ama bazı şeyler de dile dökülmesi gerekir. İmam-ı Malik sahabeyi gören, e, tabiinden çok mübarek insanlardan bir tanesi ve aynı zamanda peygamberin meşhidinin ney? İmam. Allah kendisinden razı olsun. Hem de bir hadis kitabı var. Adı ne? Evet. O diyor ki Bakın diyor, birisi bir söz söylese biz onu alır kabul ederiz. Birisi bir söz söylese alır, reddederiz. Nereyi gösteriyor? Kabir. O zaman caminin yanındaydı kabir. Kabri gösteriyor. Kimin? Kabri. Kabri. Ama bununkinin dışında. Öyleyse bizi bağlayan Allah verir. Bunun dışındaki sözlerse bizi neye götürüyor? ayrılığa götürüyor. Çünkü onun dışında bağlayıcı bir söz var mı bize? Yok. Yok. Doğru da olabilir. Gelen söz yanlış da ne yapabilir? Olabilir. E doğru sözü hiç kimse reddetmez zaten. Ama yanlış bir sözü de mesela bugün şafiğim diyen şafi mezhebi var mı burada? Kadına dokunmak size nedir? Ama Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam İbn Abbas diyor ki ve Vesselam'a sorduk. Kadına dokunmaktan maada onunun cinsi münasebettir diyor. İmam-ı Şafi'ye soruyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Allah vayette ne diyor? Yani May'da 6'da, Nisa 43'te ne diyor? Kadınlara dokunmuşsanız. Buradaki kelimeyi gerçek manada alıyor. Yani şöyle dokunma olarak. Çünkü kendisine hadis ne atmamış? Allah ona rahmet etsin. Ama İmam-ı Şafi'nin şöyle güzel de bir sözü var. Kendisine bir mesele arz ediliyor. fetva'sı soruluyor ve kendisi bir fetba veriyor. Hemen bir tanesi diyor ki, Ey İmam diyor, peygamberden şöyle şöyle şöyle rivayet var. Yani Allah Resulü'nün sözüyle İmam-ı Şafi'nin sözü zıt düştü. Aynı bu kadına dokanma meselesinde olduğu gibi. Sen hangisinden amel edeceksin diyor. İmam Şafi o kadar kızıyor ki sen diyor beni kiliseden çıkarken ni gördün diyor. Yoksa beline zunlar bağlayandan yani Yahudilerden mi sayıyorsun? Elbette ki Allah Resulü'nden ne geliyorsa ben ona uyarım. Hatta yaşamımda da ölümümde de diyor. Yani öldükten sonra da o sözde ne yaparım? Ruj ederim diyor. Allah ondan razı olsun. Demek ki kardeşlerim ceder dediğimiz Veyahut tartışma dediğimiz mesele peygamberde zamanda nedir? Yok. Şimdi sahabelerin arasında bir mesele var. Mesele nedir? Herhangi bir şey. Veyahut örnek verelim. Mescitte ip görüyor bir tanesi. Direklerde. Geliyor peygamber aleyhisselama. Ey Allah'ın Resulü mescidin direklerinde ip gördük. Bakın yapanla konuşmuyor. Kimle konuşuyor? Peygamber'e geliyor. Mescide o direkte ipi bağlayan da Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı Zeynep Binti Caş. Evet. Dizleri ağrıyor, kıyama kalkamıyor. Kalkabilmek için direklere ip bağlıyor. Secdeden kalkarken ona tutup ne yapıyor? Kıyama kalkıyor. Sahabe bunu niye yapıyorsun demiyor. Kime geliyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor direkten oraya bakıyor. Hakikaten ip var. Bunu kim yapıyor? Falan. Otur, ayakta kılabilen ayakta kılsın. Kılamayan? Kılamayan iman ederek artık nasıl kılıyorsan çözüm bu ipleri İş ne yaptı? Bitti. Tartışma var mı? Yok. Ama birisi dese ki ya ayakta kılmak daha hayırlı değil mi? Bak oturarak kılan ayaktakinin yarısını sevabı alıyor. Nas var. Ya ife dayanıp kalkıyorsa kalkabiliyor. Ya sen peygamberden daha mı iyi? Ve o çoraba mest. Çoraba mesti bilmeyen var mı? Yani şöyle bir çoraba mest yapılır mı? Yapıyorsunuz. He? Yapılır mı? Sen şafii mezhebinde yapıyorsun mu? Yapıyoruz. Ya. Ee, ama, olurken... ama Hanefi mezhebi yapmaz. Şimdi Hanefi mezhebi geliyor şimdi. Diyor ki yürüdüğünde ayağının altına taş değmeyecek. Diken evet. batmayacak. Mest ettiğinde su aşağı geçmeyecek. Bıraktığında şöyle çizme gibi duracak. E çizmek iyi kardeşim, çorap iyi. Yani sen çizmenin tarifini yaptın. Halbuki aleyhissalatü vesselam ayağı çorabına mest ederdi. Altında da kocaman delik vardı. Hem de bunu Tirmizi'nin 79 no'lu rivayetinde kim söylüyor biliyor musun? Ebu He? İmam Ebu Hanife diyor. Yani çorabını mest ediyor. Topuğunda da kocaman Ebu Hanife'nin delik var. Yani onu gösteriyorlar. Olur mu? Allah Resulü'nün ayağının altında da böyle kocaman delik var diyor. Bu sözde Ebu Hanife'ye ait. İmam Ebu Hanife çoraba mest ediyor. Bugün Hanife mezhebi sırf ne yaptı? Aynen. Ah devreye sokarak bir ameli ifsad etmeye kadar ne yaptılar? Evet. Bugün bakın Şafi mezhebinde kan abdesti bozmaz Hanefi mezhebinde? Evet. Bozar. Ne girdi de ortaya birinde bozar birinde bozmaz? Yani birinin kitabı farklı birinin kitabı farklı mı? Evet. Ne oldu? Evet. Akıl, Akıl girerek ikisi de isabetli değil aslında yani Şafi mezhebi de isabetli değil, Hanefi mezhebi de isabetli diye biliyor musunuz? He? Şafi mezhebi bir çizme boyu kan olursa taşana kadar bozmaz, taşarsa bozar. Hanefi mezhebi de ne zaman bozar? Şuradan çıktı burada duruyorsa bozmaz. Taşmışsa bendini o ne yapar? E, abdesti bozar der. Halbuki Bukhari'ye bakıyorsunuz 300. sayfaya Sahabe okuyor, kanakıyor, okuyor, kanakıyor, hatta şöyle çevriliyor, namaza ne yapıyor? Devam ediyor. öldüğünde arş titreyen saat bin muaz, namaza durduğunda biz kumdan ne yapardık, set yapardık diyor. Kanı ne yapmasın? akmasın? diye yani, yayilmasın diye diyor. Kanın bozduğuna dair Kur'an ve Sünnet'te bir tane delil yok. Ama Hanefi mesabi aklı devreye sokarak ne yapıyor? Ya bu kan nedir? Necistir. Ha, necisse o zaman ne yapmak? Temizlemek gerekir. Öyleyse bu insanın üzerindeyse insan namazı ne yapamaz? Kılamaz diyor. Hatta daha da ileriye gidiyor adam namazı ne yapıyor? Terk ettiriyor. Fakat Allah Resulü kılmış, İbn-i Abbas burnu kanamış, burnundan üstünden akarak hasır kırmızı olmuş ama namaza ne yapmış? Devam etmiş. Ömer bin Hattab, yarasını sıkmış, ciriyeti çıkmış, ondan sonra kan çıkmış, silmiş, öğle namazını ne yapmış? Kıldırmış. Birisi, ey Ömer, abdest almıyor musun? Sana bunu kim söyledi? Müselemetül Kezzat mı? Yani yalancı peygamber mi söyledi? Diyor. Biz peygamberin zamanında, yani Allah Resulü'nün zamanında ne yapardık? Böyle yapardık. Demek ki kardeşlerim, eee, senin ilahınla hayırlı benim mı hayırlı sözü dinde bu tartışmalarda ne yapıyormuş gündeme geliyor. Ama unutmayalım ki dünya nedir? Bir imtihan yeridir. Kazananlar da olacak kaybedenler de olacak. İşittik, itaat ettik diyenler kazanacak. İşittik, isyan ettik diyenler de ne yapacak? Kaybedecek. Çünkü inanan da, küfreden de Açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfretsin diyen bir dine sahibiz kardeşlerim. Ve bakın e, Alimlan 19'da Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Allah nezdinde hak din, İslam'dır. Kitap verilenler sırf ilim geldikten sonra aralarında kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Bilmelidir ki Allah'ın hesabı çok çetindir. Yani geçmiş ümmetler Allah'ın ayetleri geldiği halde sırf alimleri, önde gelenleri ne yaptılar? Birbirlerine haset ettiler. Mesela e, İsrailoğulları Meyrem'i kabul ettiler mi? Meyrem annemizi, İsa aleyhisselam'ı Allah azze ve celle onlara İsa Aleyhisselam'ı beşikte konuşturarak ne yaptı? Cevaplarını verdi. Bir mucize gösterdi. Ama buna rağmen ne yaptılar? Yine Kabul Kabullenmediler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kadar ne yaptılar? Gittiler. Düşünün kardeşlerim şurada bir Allah'ın Resulü var gönderilmiş. Ölen birini diriltiyor. Kör olan birinin gözünü açıyor. Avraş hastalığı olan birine elini sürüyor. Gerisi tertemiz oluyor. Bunu kim yapabilir? Yani Allah yardım etmese, Allah izin vermese, birisinin bunu yapmaya yetkisi olur mu? Ama buna rağmen sırf hasetlerinden, kıskançlıklarından, onun canına ne yaptılar? Kastettiler. Allah onu kendi yanına yükseltti. Onu ne yapmadı? Onlar onu öldürdük zannettiler diyor. Ama Allah onu ne yaptı? Yanına yükseltti. Ve Muhammed ümmetinin yaşadığı bir dönemdeki bizim dönemimizde belli bir zaman iki meleğin kanadında ne yapacak? Tekrar dünyaya indireceği. Şimdi işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? O gün Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı kabul etmedi. Bugün Muhammed ümmeti de İsa Aleyhisselam'ı gelişini kabul etmiyor. Hadi onlar Yahudi. Tamam. Hani kabul etmedi diyelim. Olursa da kabul etmedi. O kadar mucizesi vardı da kabul etmedi. Mesela Polen yayınlarından çıkan Bukhari ve Müslüm'ün Muhtasar'ını okuduğunuzda tercüme yapan Hanefi Akın diye bir şey var. Şahı. Şey var. Şahıs var. Ee, Tercümeye bunları almamış. Kendisine soruldu. Allah ın Allah ın. Niye bu hadisleri bu kitapta geçtiği halde almadın? Ben inanm inanmıyorum ki dedi. Kur'an'da geçiyor mu? Mehdi, Deccal meselesi, İsa'nın huzulü. Bunlar Allah'ın dinine aykırıdır diyerek ne yapmadı? Tercüme etmedi. Şimdi neyse mesela o tarafına bakmayacağım. Yahudilerin hadi inkar ettiği ki Allah onlara hadlerini bildirdi. E Muhammed ümmetine ne oluyor. Müslümanım diyen bir insan bunu nasıl inkar ediyor? Anladınız mı şimdi ayetin ne olduğunu? Yani senin ilahın ne hayırlı? Benim ilahımla. Demek ki vahyin dışına birisi çıktığında artık yeni bir fırka, yeni bir yol ve artık senin yolundan bunu ne yapmıyor? Birleşmiyor. Bunun da tek sebebi var ya, Kur'an okumadıklarından değil. Biz bütün sohbetlerde bir bütünlükten bahsediyoruz. Şunun yarısını Kur'an yarısını sünnet düşünün. Bunu ikisini ayırıp birini ayrı birini ayrı anlamaya çalışırsanız işte düşeceğiniz durum bu. Ama ikisini bir bütün olarak yani Kur'an ve sünneti bir bütün olarak ele aldığımız zaman müşkülat olur mu? Mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor? Peygamber geldikten sonra asla ayrılığa ne yapmazsınız? Düşmezsiniz. Cedel hariç elde ilimden hiçbir şey ne yapmıyor ifade etmiyor evet Rabbim bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim burada önemli noktalardan birisi muhakkak biz fıtrata fıtratımız icabı mücadeleyi seven insanız yani bu bizim bir nedir özelliğimiz cedeli de severiz biz üstün gelmeyi de severiz Mesela yok mu peylevan dediğinde iki kişi meydana niye çıkar? Hı? için çıkar? Yenilmek için kimse çıkmaz. Doğru mu? Evet. İnsan da ama güreşte, ama başka bir şeyde, ama lafta mücadeleyi her zaman ne yapar? Sever. Bu bunun insanın özelliğindedir. Ve kişinin aklını, nefsini beğenmesinden nefsine olan sevgisinden enaniyetinden birçok şeyden bu ne yapabilir? kapılabilir böyle bir hastalığa kapılan kişi başka düşüncelere <gülüyor> ve fikirlere de ne yapabilir? kapılabilir işte en küçük bir detayı kaçırmadan Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor ayetlerle Resulü de, sünnetinde ne yapıyor? Meseleleri izah ediyor. Hidayet üzerine bulunan topluluk ancak mücadele sonucunda yani cedel sonucunda yoldan çıkartılıyor. Niye kızdığımı anladın mı sohbetten önce? Üstünde durmuyor. Haktan çıkmanın tek sebebi cedel ve mücadeledir. Çünkü kalpte ikiliye neden oluyor? Bir nifaktır bu. Ama Müslümanların birlik, beraberlik, huzur içinde olması insanlara ne kadar meyve verir değil mi? Evet. Ne kadar güzellikler getirir, kardeşlikte. Ama insan gücenmez mi bir şeye? Gücenir. Kızmaz mı? Kızar. Ama her şeyin bir usulü, bir adabı, bir yeri vardır. Onun dışına çıktığını her şey ne yapar? Biter. Hidayet üzerine bulunan topluluk da ancak mücadelede haktan sapar Düşünün şimdi Hasan Basri, Allah kendisine rahmet etsin. Ne hangi asırda yaşamış? Hemen sahabenin dibindedir. 300 tane sahabi eriştiği kendi diliyle nedir? Sabit. Ne diyor? Sohbetini yapıyor. Meclisinde bir tanesi ayet hakkında kendi görüşünü söylüyor, defolu gidiyor. Bugün hala o defolup giden insanın sözü aramızda. İsa Aleyhisselam'ı bile inkar eden o adamın nedir? Sözü. Hasan-ı Bast'ı tanıyan yok. Var evet. Mehdi'yi, deccalı ne yapıyor? İnsanları inkar ediyor. Ama o vasıl binata bir ayeti tevil etti. Yani hatası da günahı da eşit kalan Ne olacak? Kendi sordu, kendi çaldı. iki menzil arasında onlar kalır. Ya ne cennete girebilir, ne cehenneme dedi. Var mı böyle bir durum? Allah dinini tamamlamadı mı? Eksik bir şey mi bıraktı? Eksiklik kimdedir kardeşlerim? İnsanın kendi nefsindedir. Ama aklıyla bu meseleyi tamamlamaya çalışırsa hemen ne oluyor? Bir fırka çıkıyor ki bugün mutezile, o kadar çok pislik mislamın içine sokmuş ki birini ayıklasan öbüründe boğuluyorsun. Birini ayıklasan öbürünün içinde boğuluyorsun. Hatta neyin doğru neyin yanlış olduğunu bile ayırt etmekte insan ne yapabiliyor? Çok çok zorlanabiliyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırması Burada önemli dikkat edeceğiniz nokta hidayet üzerine olan bir topluluk ancak münakaşa da Hak yoldan ne yapar? Sapar. Amel-i Evet. Allah hepimize hayır versin. Yoldan çıkanlardan ol, e, olmasın. Allah bizleri kılmasın. Burada bu mesele bize zikredilmişse önemli ne var? Bir ikaz var. İnsanlar kendilerine gelen peygamberleri dinlemiş olsalar onunla çekişmeseler yani sözüne muhalefet etmeseler ona itaat etmiş olsalar ne yaparlar? Kurtulurlar. Ama her kavim kendi peygamberiyle çekişmiş, mücadele etmiş, hatta ve vesselamın yaşantısına bakın Mekke'den kim kovmuş? Kendi yaşadığı insanı. Canına bile ne yapmışlar? Kastetmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok sevdiği Mekke'den hüzünle ne yapmış? Ayrılmış. Hatta bu da yetmemiş. Her tarafa süvariler çıkarmışlar. Bulama, kellesini getirene, ölüsüne, dirisine şu kadar altın, şu kadar deve diye de ne yapmışlar? Ödüller koymuşlar. Bunu yapan Mekke toplumuydu kardeşler. Onun için her davetçi doğruyu söyler, Doğruyu söylediği zaman muhakkak rahatsızlıkta onun da canına kast edenler ne yapacak? En yakınları yaşadığı yerde kendi kavminden çıkacak. Bu sünnetullah. Allah bizlere hayır versin, Aynen. hayırdan ayırmasın. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle mücadeleci, kavgacı diyor. Yani burada hak yoldan mücadelede kavga eden yoldan ne yapar? Sapar. Bu huy varsa bizde bırakacağız. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ayetlere baktığımızda onlarla mücadele olmayacak mı? En güzel şekilde, hikmetle, güzellikle onlarla mücadeleyi bize ne yapıyor? Dinimiz emrediyor. Ama onlar mücadele ettiğinde ne yapıyorlar? Mesela kafirler, müşrikler Müslümanları öldürürken mesela kazıklı boyvada niye böyle bunlar meşhur olmuş? Gelenmiş. Esirleri tamamen hunharca işkence yapıp diri diri kazıklara oturtarak insanları ne yapıyordu? Öldürüyordu. İslam'a bakıp İslam kölelere ne yapıyor? He? Bir günahmış dedim. On tane köle azat et. Veya bir köleyi çağırıyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam okuma yazmayı öğret iki kişiye seni ne yapayım? Azat edeyim. Azat edeyim. Ve Müslümanların içindeki güzel muameleyi gören kafirler, müşrikler ne yapıyordu? İman ediyorlardı güzel muamele karşısında. Ama cedel münakaşa asla müminlerin vasıfları nedir? Değildir. Hatta münafıkların vasıflarıdır. Onlar nedir? Cedelcidir ve asla ne yapmazlar? durulmazlar. Bunlar halis münafıkların vasıflarıdır ki Allah muhafaza birlik beraberlik, kardeşlik hiçbir şey ne yapmaz? Bırakmaz kardeşlerim. Ve Allah'ın ayetlerinde, ayete baktığımızda Mümin Suresinin dördüncü ayetinde Allah'ın ayetleriyle ancak kafirler mücadele eder diyor. Biliyor musunuz? Birisi sizinle ayet hakkında tartışırsa ne yapacaksın Mehmet? Terk He? Orayı terk et diyor. Evet. Şeytan unutturmuşsa hatırlayınca, hatırlayınca. gidiyor. Çünkü Allah'ın ayetleriyle tartışmak nedir? Haramdır. Ancak kafirler tartışır. <gülüyor> Ayetin başına gelelim Zuhruf 58'e. Tartışma sebebini hakkı bulmak değil. Senin ilahınla kendi ilahını ne yapıyor? Karşı, Karşı karşıya. Öyleyse Allah'ın ayetlerinin tartışıldığı orada ne yapmayın? Durmayın diyor. Çekin gidin. Çünkü davet ortamı değil. Allah kendisine rahmet etsin. Muhammed İbni Sir'in kim biliyor musunuz? Tabi hepiniz biliyorsunuz. Bulunduğu meclise mutezileden birisi geliyor bir ayet soruyor. Bilmiyorum diyor. Bu yandan geliyor. Bilmiyorum diyor. Bu yandan geliyor. Bilmiyorum diyor. Sonra adam mağrur mağrur çekiyor gidiyor. Hemen talebeleri diyor ki ey imam, ey şeyh sen ki diyor hangi ayet, nerede nurlu sebebini bilen birisisin. Niye onu onurlu kıldın bilmiyorum dedim. Ne bileyim diyor. Kafama nerede şüphe Allah'ın ayetlerinde. Onun için ona ne yapmadım? Cevap vermedim diyor. Çünkü tartışma başlayacak. Şimdi Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh orada. Aslında kendinden şüphe etmiyor. Çünkü hayatını okuduğumuzda nerede bir bidat ehli var canını okuyor. Orada talebeler var. İlmi zayıf insanlar var. Şimdi düşünün. ilmi zayıf, dini zayıf, bilgisi zayıf olan insanların içinde bir mesele tartışılıyor. Kim etkilenir? İnanın hak o adamın kulağına gitmez. Bakıl o adamın kulağında kalır. Çünkü ben yaşantımda şahidim. Benim dükkanda bir cuma meselesi tartışılmıştı. Orada birisi o meseleden sonra cumayı hatta bir sene falan civarında terk etmiş. Çok çok sonra bir olayla ben öğrenmiş oldum. Adam orada cuma kılınmaz diyeni ben yendiğim halde, yendiğim demeyim yani naslarla susturduğum halde bittiği halde aynen karşıdaki şunu söyledi ya dediklerin tamamen doğru ama yani şu kalbim kanaat etmiyor yani nefsime güç yetiştiremiyorum dedi. Adam yenizdi bitti. Burayı kabul etmeyen adam onun sözleriyle cumayı terk etti. Yani hak olan sözleri yanındaki insanların olduğu bir şeyi hesaplayacak yani tartışma hiçbir zaman insanlara hayır ne yapmıyormuş getirmiyormuş Rabbim bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın ve Allah'ın ayetleriyle de ancak küfredenler kafirlerden başkası tartışmaz bir zaman kardeşler bundan 15 sene önce falan bir namazın terki küfürdür değildir İlahi, İmam Hatip'in 3 tane hocası geldi dükkana İnanın belki dört saat namazın terki küfürdü değildi bir tartışma yaptılar. Ne anlatıyorsun? Başa sarıyoruz. Anlatıyorsun? Başa sarıyoruz. Anlatıyorsun Bak artık benim şey gitti. Ya siz dedim namaz kırıyor musunuz? Adamı hık mık. Vallahi namaz kılsanız bu kadar tartışmazsınız dedim. Ya. En sonunda itiraf ettiler. Kılmıyorlarmış. Ya namaz kılsanız, çünkü ayet getiriyorum, bir ayet getirdim, bir sürü Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü getirdim, adamlar hala odunu modunu, bir şeyle diyemiyorsun, orada hep başa sarıyorsun, en son aklıma geldi, ya bu kaçak nereden? Adam namaz kın ya dedim namaz kılmıyorsun, benim size konuşacak bir şey yok ki. Dedi. Demek ki Allah'ın ayetleriyle tartışan insanlar kimmiş? Hayırlı insanlar değil. Asla. Ne Allah'ın ayetleriyle alay olur ne de Resul'un sözleriyle alay olur. Düşünün bugün öyle rivayetler var ki kardeşler bir gün e, bir hocamız gelmişti. Medine mezunu. Kendisinin bir tezi varmış. Bu tezin de el yazması Ankara İlahiyette. O zaman Mehmet Görmez doçentti. Şimdi baş yardımcısı doçentti. Yüksekliğin kurulu başkanı falan vardı. Onlar yardımcı doçentti. İsimlerini vermeyeceğim. Gittik. Kapıda telefonlaştıydım, Hocam geliyoruz. Bir arkadaşın bir işi var. Halledebilir misiniz? Tabii tabii tabii. Gittik. Şimdi diyanetin başında oturuyorlar. Baş yardımcıları falan bak. Kapıda. İlk sordukları soru. Ben dedim ki bu hadisçi hadis mezunu ve bu konuda ihtisası var. Hemen başladılar. Kaba sinek düşerse çorbaya öbürünü sokacağız? Şöyle alay ederek sıkıştırdılar. Neyse iki saat böyle bir münazara oldu. Tabi gelen arkadaş münazara ortamına hiç girmemiş. Hep kitaplardan okumuş anlatmış. Hiç kapışmamış. Bilmiyor münazara ortamını. Dedim lan kessem neyse oraya girmeyelim. Dışarıya çıktık. Arkadaş dedi ki ya abi bunların hiçbiri Müslüman değil ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye içeride söylemedin dedim. Her sorduklarına hadis diye cevap veriyor. Adamlar hadisi kabul etmiyor. Kur'an bize yeter diyorlar. Aklı getiriyor. Ya abi bunların hepsi hadisçiyim diyor bir de ya hadis öğretiyor. Bunlar hiçbiri Müslüman değil diyor. Niye kızdı bu adam? Şimdi onlar da hadis diye öğretiyor. Bu da hadisçi Ama biri alay ediyor. Peygamberin sözüyle. Birisi ne yapıyor? kabul ediyor. Halbuki ta başında yaptı yanlışı. Vahiyle ne yapılmaz? Tartışma olmaz. Eşittik, itaat ettik. Tartışma başladı mı? Çık git oradan. Çünkü onlar sana senin ilahın mı? Benim ilahım mı diye geliyor. Ve peygamberi devreden çıkarttı mı? Nerede anlaşacaksın? He? Allah'a itaat edip Resul'a taat edin. Sizden olan emir sahiplerinin herhangi bir meselede ihtilafa düştün. Allah'a Resul'u kaldırdılar. O zaman sen ne yapamazsın? Hiçbir zaman onlarla anlaşman mümkün değil. Öyleyse konuşmanın tartışmanın, mücadele etmenin hiçbir anlamı yok. Bugün aynen derste anlattığımız gibi mesela ağabeyimize sorduk. Hangi mezheptensin? Şafi mezhebinden. Kadına dokunmak abdesti bozar mı? Bozar. Bunu Kur'an ve sünnete vurduğumuzda eğer Allah'ı ve Resul'ü kabul ediyorsa, mesele halledilir mi? ihtilaf varsa. Ama Allah'ı sonra sonra işaret. Kandaysa Hanefi. Kadındaysa Şafi mezhebi. Falandaysa falanı koyduğunu, meseleyi ne yapamazsınız? Çözemezsiniz evet. çünkü peygamber çıkmış oğlan. Onun yerine birini koydunnu bu sefer artık haktan inhiraf etmeye ne yapacaksın? Başlayacaksın. Onun için, Allah ayetlerinde ihtilaf ettiğinde ne yapıyor? Kur'an'a ve sünnete gidin diyor. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim münazaraya Cidal veya mira denir. İslamsa ruhlarda vahşet daveti e, uyardığı için cidalı, cedeli ne yapmıştır? Mirayı kesinlikle yasaklamıştır. Şimdi düşünün. Şurada sohbet ediyoruz. Ses tonumuz nasıl olur? <gülüyor> Tartışıyoruz cibiyoruz. Nasıl olur? Ben yükseltirim, o yükseltir. O yükseltir, o yükseltir. Ne olur? Tamam şimdi sabaha kadar konuşuyoruz tatlı tatlı konuşalım kim toplanır sesi duyan seven gelir bağırışıyoruz He? herkes gelir. ne oluyor lan burada herkes ne yapar demek ki tartışma ruhlarda neyi vahşeti tetikliyor ruhları ne yapıyor ayırıyor. İşte kardeşlerim dinde de cedel yani peygamber aleyhisselamı bırakıp da bir şey hakkında konuşmaya başladığını ittifak etmeniz mümkün değil. Mümkün, değil. mümkün değil. Bir şefaati ele alın. Bir kabir azabını ele alın. Bir Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın minaca çıkmasını ele alın. Yani bir kabir aleminden berzah aleminden e, mahşere çıkışı el alın, mahşer durumunu el alın. Yani hiçbirinde ittifak etmemiz nedir? Mümkün değil. Neden? Çünkü bunlar vahiy haberler. E, vahiy olan bir habere e, bir insan ne kadar şey olabilir ki muttali Ne kadar bildirilmişse o kadar. Ama bizde ne insanlar var ya? Kaybı da biliyor. Kıyametin kopma saatini de ama şu gün kopar demiyor. Bak diyor. Şu ayet var ya diyor. He, bak diyor bunun diyor şu yüz harfi Şu bu elli. Bu şu yedi abi 974'de kıyamet olacak diyor. Ne yaptı? Kıyamet Allah'tan başka bilen var mı? Ama şifre boymuş. Sen bilmiyorsun ki. O şifreyi ona yapmış. Bak hep gizemli şeylerle. Ne oluyor? O gün geliyor. Opm opma mopma yok. Film o zaman muhpiyor. <gülüyor> Adam toz. Demek ki Allah Resulü dahi bilmiyorsa, İslamet ve Selam, o zaman bir başkasını da biz ne yapmayacağız? İtibar etmeyeceğiz. Bu her meselede böyle kardeşlerim. Öyleyse Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır onların en güzel şekilde mücadele etdir. Allah bizlere hakka uymayı nasip etsin. Hakla batılı ayırmayı nasip etsin kardeşlerim. Bu çok çok yapılması gereken derslerden bir tanesidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir kavim içinde bulunduğu hidayetten ancak mücadeleye dalmaları sebebiyle ayrılırlardır. Yani hak yoldaki bir kavim ancak birbirleriyle mücadele yüzünden ne yaparlar? Evet. ve bir rivayet var hepinizin hatırlayacağı geçmiş hümmetlerden iki haset var evet. size de sirayet etti bu haset ve kildarlık evet. bu bir yülgüdür diyor. saçı tıraş eder demiyorum diyor. dini tıraş eder diyor. siz birbirinizi sevmedikçe evet. hep İman etmiş olmalı etmedik İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevecek bir haslet söyleyeyim mi? Hepinize selamun aleyküm. Aranızda selamı yayın. Demek ki kardeşlerim, insanların arasını bozan da hasletler neymiş? Varmış. Ta baştan alalım. Adem Aleyhisselam yaratıldım, mı? Yaratıldı. Ondan önce yaratılan bir şey vardı. Neydi? Cin tayfesi. Onlardan şeytan dediğimiz birisi var. Ayrılanmış da Adem Aleyhisselam daha yeni yaratılmış ruh üflenmemiş. İmam Taberi naklediyor. Geliyor diyor ki eğer ben buna musallat edilirsem muhakkak buna kötülüğüm yok olacak. giriyor burnundan çıkıyor ve üflüyor. Adem'den boğuk bir ses çıkıyor burnunun arasında, Sürekli takılıyor. Sonra Allah Adem'i yaratıyor. İblisin bu halini bilmekten Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi ne yapıyor? Biliyor. İblise diyor ki Adem'e secde etti. Ne yaptı? He? Ne yaptı? Etmedi. Allah'a delil getirmeye çalıştı. Ne dedi? Allah Azze ve Celle iki elimle yarattığım halde senin secdeye mani olan neydi? İblis ne dedi? <gülüyor> Allah'a delil getirilir mi? <gülüyor> Resul'a delil getirilir mi? Yani Allah bir şey demişse Azze ve Celle bir şiddet hitabı. Allah Resulü ve Vesselam bir şey söylemişse ne olmuştur? Bitmiştir. Ama iblis ise, iblis gibiyse aklını çalıştırıyorsa ben önce yarattım. Sonra hemen laf sokuşturuyor. Kokuşmuş cıvık cıvık çamurdan yarattın. Hemen kötülüyor. Kendini ne yapıyor? Üstün gösteriyor ve Allah'la cedele giriyor. Allah Azze ve Celle nerede oluyor bu olay? İn oradan aşağı Allah'a in diyorsun. Ve onu ne yapıyor? Lanetliyor. diyor. İblis devam ediyor bana diyor mühlet ver ona musallat olayım onu yoldan çıkarayım diyor. Allah Azze ve Celle iblise kıyamete kadar ne yapıyor? Evet. mühlet veriyor senin benim halis kullarımın üzerinde hiçbir sultan yok öyleyse bizler ihlaslı tevhid ehli ne yapmak olmak zorundayız huylara ne yapacağız? Gelmuracuk. Takvalı olmak zorundayız. Ve Allah ve onun Resulü'nün üzerine hiçbir sözü ne yapmayacağız? bina etmeyeceğiz. İşte ancak o zaman biz ne yapabiliriz? Doğru yolda oluruz ve dinde münakaşa yapmaya çalışan insanlar asla bize ne yapamaz, zarar veremez. Ömer bin Abdülaziz'i hatırlayan var mı? Kim bu? Bugün çok mu insan soruyorum size? Beşinci halife olarak zikredilir. Halbuki arada birçok halife vardır. Hatta öyle bir fitne dönemi olmuştur ki hutbede bile peygamber torununa ağza alınmayacak küfürlerin yapıldığı bir ortamı o gelerek ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Allah ondan razı olsun. Ömer bin Abdülaziz hatta öyle mübarek insandır ki Hadislerin bile toplanmasına ne yapmıştır? Hep sebep olmuştur. İmam Zuhri çağırmıştır. "Sen ve vesselam'ın sözlerini alimleri toplayarak iki kapak arasında toplayabilir misin?" diyerek bütün hadislerin yazılı olanları hep ne yapmıştır? Toplanmasına sebep olmuştur. Yani çok büyük İslam'a hizmetleri olan bir insan. Akılcı birisi geliyor. Diyor ki, gel seninle tartışalım. O ne diyor? Ben dinimi, ben dinimi, ben dinimi biliyorum diyor. Bilmiyorsa git ölen diyor. Sonra arkadan diyor ki, nasihat ediyor. Onun ortasına gelmiyor ama bir de nasihat ediyor. Kim diyor, dinini tartışmayı açarsa ne yapar? <gülüyor> Ömrü boyunca diyor, hep dinden dine mezhepten mezhebe gider. Adama soruyor, sen necisin? Benim mezhebim yok diyor. Sen, ben şimdilik şafiyim diyor. <gülüyor> soruyor, ben bir hambeliyim. Sonra değiştirebilirim diyor. Hoşuma gider, birbirine giderim. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Öyleyse kardeşlerim, bu dersi bir nasihat olarak alalım. Her kim size gelirse, hangi şekilde gelirse gelsin ama bir de ama yaptığınız bir şeyle, ama bir sözünüzle tartışmaya girmeyin. Tartışmaya girdiğinizde ne olacak? Bu sefer bilginiz zayıf olabilir. Karşıdakinin pis bir sözü, Allah muhafaza kalbinize bir leke, bir iz, bir kir olarak girebilir ve siz hak yoldan intiraf ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Birçok fırka hep çok akıllı insanların kullandığı akla uygun güzel sözlerden ne olmuştur? Ayak kayarak gitmiştir. Bugün soruyorum size, şu toplumun tasavvufçular kaçta kaçını teşkil ediyor? Şialar. Muhteziler. Ona kötü, buna kötü diyorsunuz. Misal. Peki bu adamlar nasıl saptı kardeşlerim? hep en başta çok akıllı konuşan neler vardı? İnsanlar ve onlara da kulak veren kimler vardı? İnsanlar vardı. Öyleyse kevser havuzuna kadar ayrılmayacak Kur'an ve sünnete sarılmanızı tavsiye ederim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayrılmasın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü'nün bir sözünde diyor ki bunu Bukhari'nin ahkamda, Müslüm'ün e, ilimde bulursunuz. Allah'ın diyor en çok bu ettiği erkek şiddetle münakaşa eden ve düşmanlıkla aşırı gidendir. Diyor. Demek ki münakaşa müminin huyu ne olmayacak? Olmayacak. He? olmayacak. Asla cedelci olmayacaksınız. Peki bu ümmette Muhammed ümmetinde cedelci kimdir? taifesidir. Onlar hep nedir? Cecel, cedelcidir. Aynı okunyaydan çıktığı gibi ne yapar diyor? İçinden çıkartıyor. Çıkar Şimdi bir harici ile bir Müslüman tartıştı. İnanın aynen bir mesela bir evde bir soba tüttü diyelim. Her taraf duman, is oldu. Oradan çıkan adam ne olur? olur. <gülüyor> Tartışan da aynıdır da farkında değildir biliyor musunuz? Aynı olur. kırmızı olur. Şimdi küp olur. Hala onun sözleri, karşıdaki durulmadı ya, cevap verdi ya. Adam anlamıyor ki, dinlemiyor ki seni. Sen cevap versen de ne atmıyor? Dinlemiyor. Eğer davet ortamıysa anlat da anlat. Ama davetten çıkıp cedele girdiyse, oradan ne yap? Uzaklaş çünkü sen sinir olacaksın. Çünkü adam kapatmış. Seni açmaya çalışıyor. Bu ortamada çok dikkat etmek gerekiyor kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabenin içine geliyor. Sahabe kader hakkında kendi aralarında tartışıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerlerine geliyor. O kadar kızıyor ki kardeşlerim. O kadar kızıyor ki şu boyun damarları, şah damarları kıpkırmızı oluyor, şişiyor, gözleri kıpkırmızı oluyor ve diyor ki, siz diyor bununla ne emrolundunuz? Geçmiş ümmetlerin helakı hep indirilen naslar hakkında tartışmalardan oldu diyor. Yani onlara ne düşüyormuş? İşittik, itaat ettik. Tartışmaya dinde başladı mı artık ne yapıyor? insanlar? yoldan çıkıyor. Geçmiş ümmetler diyor sırf peygamberlerine muhalefetten ve münakaşadan helak oldular diyor. Allah bizlere hayır versin. Evet. Demek ki dinde tartışma neymiş? Yasak. Bakın Müslüm'ün 8 no'lu rivayetini hatırlayacak olursanız küfeden iki kişi haca geliyor kapıda i̇bn Ömer'i yakalıyorlar. Bizim orada bazı insanlar çıktı. Ne dediler? Kader hakkında tartışıyorlar. İbn Ömer ne diyor? Benden onlara selam söyleme. Gittiler. Götürdü değil mi? Sonra ne yapıyor? Babam Ömer şöyle şöyle diyerek meşhur Cibril hadisini ne yapıyor? Naklediyor. Demek ki bazı meseleler var. İyi ne yapmamız? Anlamamız gerekiyor. İşittik. itaat ettik ama tartışması nedir? Yasaktır. Çünkü Kişinin bilmediği konuda konuşması, tartışması kesinlikle yanılgıdır. Bunu unutma. Burada bir de bir meseleye gireyim. Seyit Kutup diye birisi var İslam alimi. Hiç duydunuz mu? Kendisi Mısır alimlerindendir. Ve bunun Fizilal diye bir tefsiri var. Muhammed Abduh Cemalettin Afgani diye birileri var. Duydunuz mu? Evet. Onlar zındık insanlardır ve dinde birçok tefrika çıkarmış insanlardır. Seyit Kutup bunların zamanında büyümüş birisidir. Yani yaşamış birisidir. Büyümüş ders terk şey. Bunların fikirlerini her ne kadar kabul etmese de hep tamamen tartışsa da tefsirini okuduğunda tamamen onların fikirlerini orada zikrettiğini görürsünüz. Ne anlıyorsunuz bundan? Ben, ben, ben. Abdülhamid ne anlıyor? bilmeyen birisi bir şeyde biriyle tartışırsa ben onun sözü sende. Anlayamazsın bile. Aynen bir sohbetteki davete benzer. Ondan da hızlı girer karşı fikir. Sakın unutmayın bunu. bunu. anladınız mı? Yani şu sohbette dinledik diyorsunuzce ya, bir şeyleri anladık diyorsunuzce ya, tartıştığınızda birisiyle sizde de bu bilgi yoksa Tartıştığınız insanın sözleri şu sohbetten daha çabuk girer. Ve sizi daha çok teisatında bırakır. Kabul etmeseniz de. Bu böyledir. Vakalar tamamen bunu ispatlamıştır. Onun için münakaşa, çekişme hiçbir zaman kişiye katkı sağlamaz. Fayda da ne yapmaz? Vermez. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aksine Şahsiyeti rencide eder, muhatabın gözünde küçültür ve kula Allah'ın yardımının kesilmesine kadar meseleyi de götürür kardeşlerim. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle otururken bir adam geliyor, Allah Resulü'nden sonra insanlığın en hayırlısı Ebu çekişmeye başlıyor ve hakaret etmeye başlıyor. Ebu Bekir Allah'ından razı olsun. Sukut ederek cevap vermiyor. Adam ileriye gidiyor. işi hakarete varınca Ebu Bekir de açtı ağzını, yumuyor gözünü. Bunun üzerine Ali Sallati Vesselam oradan kalkıp gidiyor. Ali ve Vesselam'la daha sonra görüşen Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, diyor, bana darıldın mı?" Ali Sallati diyor ki hayır." sana darılmadım. Ancak semadan bir melek inmiş, adam konuşurken sen sabrediyordun, <gülüyor> melek seni şey yapıyordu, <gülüyor> yelpazelendiriyordu, yani sana yardım ediyordu, sana e, şey yapıyordu, müdafaa ediyordu. Ama diyor sen kendini müdafaya başlayınca melek gitti diyor, onun yerine şeytan geldi, oturdu, ben de kalktım gitti diyor. Rabbim bize hayır versin. Çünkü ben şeytanın bulunduğu mecliste bulunamayacağım için kalktım gittim diyor. Evet bunu Ebu Davud kitabı edepte. Sonuç olarak kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinle münakaşa etme çünkü münakaşanın hikmeti anlaşılmaz. Sıkıntısı eksik olmaz tutamayacağın bir vaatte de bulunma. Çünkü yerine getirmediğinde küçük düşersindir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Amin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Doğrularla amel etmeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Amin. Allah azze ve celle <gülüyor> ilmiyle amel edenlerden eylesin. Bizleri de, nestimizi de tevhid ehli eylesin. Çünkü tevhidi anlamayan hiçbir şeyi ne yapmaz? Anlamaz. Çünkü tevhid eskiden bir terazi vardı bilir misiniz? Eskiler biri şöyle tuttuğunu iki tane kefesi vardı. İşte ortadaki kefe tevhiddir. Onu anlayamadığını hiçbir meseleyi sevgiyi de, kardeşliği de, saygıyı da anlamak mümkün değil. Allah Azze ve Celle evet. hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı batıl bilip ondan uzak kalan, samimi kullardan almasın. Sübhaneke Allahümme ve hamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve tevbileke velhamdülillah en affil